Ses kontrol 1 2 3. Tamam hadi bakalım. Hadi teşekkür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 Evet, şu anda ses konusunda herhalde inşallah bir problem yoktur. Zaman zaman bütün şeyler yok. O gün isterseniz. Evet, geçen haftaki dersimizde e, seferi namazla ilgili olarak e, seferde namazın cemi konusunda hangi sahabilerden gelmiş onunla ilgili bir malumatı vermekteydi. Herhalde Enes bin Mariki okumuştuk yanlış hatırlamıyorsam. قلت نزيل براستر يلا فيه حتى اتى المزدرفة فصلى بها المغرب والعشاء بأزان واحد وإقامتين olan mesaf şey yani. Şimdi e, tekrar konuyu bir toparlayacak olursak Hazreti Peygamberin mutlak anlamda eee baktığımız zaman şöyle söyleyelim. Hazreti Peygamberin e, seferde akşam ve yatsı namazını cem etrini dair başlığı altında e, nakledilen bir hadisi şerifte Hazreti Peygamberin e, akşam ve yatsıyı izacetle bihi's ifadesiyle yani acele yol çıkması gerektiği zaman aşamlı yaslı namazı cem etmekteydi şeklindeki rivayet ve onunla alakalı e, açıklamaları aynı naklediyordu. Ve bu konuyla ilgili gelen e, rivayetleri yani mutlak anlamda namazın cemi konusunda sahabeden kimlerin naklettiğini belirtiyordu. İşte bunların başında işte Ali bin Ebi, Talibin olduğunu söylemiştik. E, daha sonra da Enes bin Malik'ten gelen rivayetleri nakletmişti. Ve daha sonra da e, bir başka ayrıntıya da burada e, giriyor. Yine e, Hazreti Peygamber'in e, namazın cemini Müzarife'de, işte Müzarife'ye gelip orada akşamını yasayı cem ettiğine dair yani tek bir ezanla namazı cem ettiğine dair bir rivayet var. Bu konuyla ilgili olarak ise e, ve minhum Huzem'e bin Sabit. Mesela bu konuda Huzem'e bin Sabit'ten gelen bir rivayetin de olduğunu söylüyor Akharaca hadisehu et tabaraniyu an Adib bin Sabit An Abdullah bin Yazid, An Huzeyne bin Sabit Şimdi Huzeyne bin Sabit'in Huzeyne bin Sabit'ten gelen rivayet, rivayeti tabarani Mu'ncemin'de zikretmiş Adib bin Sabit kanalıyla O da Abdullah bin Yazid, o da Huzeyne bin Sabit'ten naklediyor قال صلى الله عليه وسلم يجمع المغرب والعشاء ثلاثا وثنين اقامتين tek, ikame, tek kametle, e, Hazreti Peygamber 3 e, ve 2 olarak e, akşamla yatsı namazını e, cem etti şeklinde e, gelen bir rivayet var. Yine bu konuyla ilgili olarak da Abdullah bin Mesud'dan gelen bir rivayet var. E, olduğunu söylüyor ve muhum bin hadisehu İbn Ebi Şeybe'de, fi müsnefih e, İbn Ebi Şeybe'de müsnefinde e, Abdullah bin Mesud'dan gelen bir rivayeti nakletmiş. Bir rivayette İbn Ebi Leyla an Zeil an Abdullah bin Mesud en-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem cem'a beyne's salatayn fi's sefer. Yine burada Hazreti Peygamber'in e, namazı e, seferde namazı cem'etine dair e, Rivayetini naklediyor. Rah ve Taberani'l Kebir, Kebir'de bu rivayeti nakletmiş ve lafsı kanı yerini <gülüyor> albaynal Bu da Hazreti Peygamber'in akşamla yatsı namazını cem etmesi ve e, öğle namazı akşam namazını tehir ettiği ve diğer vakitte de, deden diğer vaktin de başında yani hemen bir vaktinde kıldığına dair e, bir rivayeti nakletmiş oluyor. Başka ve mümin Ebu, Ebu Eyyub Ebu Ayyub el-Hansari'nin naklettiği bir rivayet var. Ahreca hadisehu el-Bukhariyu. Bukhari bu hadisi. Yani Ebu Ayyub el-Hansari'nin naklettiği olduğu bir rivayeti burada aynı haber veriyor. Mesiyeti inşaAllah-u Teala. Demek ki ileride devamı gelecek. <gülüyor> Ve minhum Ebu Sa'id el-Kudri. Ahreca hadisehu el-Tabaraniyu fil-Evsat. Tabarani'nin Mu'cimul Efsat isimli eserinde de an ابي anhu ve ee, sellem keane yecmeu sefer. Aynı şekilde eee Hazreti Peygamberin seferde iki namazı cem ettiğine dair bilgi var. Ve minhum Ebu Hureyre el an an anhu sallallahu aleyhi ve sellem keane sefer. Dolayısıyla mutlak anlamda Hazreti Peygamberin e, namazı seferde eee cemettine dair rivayetler var. Bir de Arafat yani Müzellife'de namazı cemetine dair rivayetler var. Bunların e, hangi sahabilerden geldiğini ve hangi kaynaklarda olduğuna dair bilgi bize böylece e, aynı nakletmiş oluyor. Dolayısıyla bu bizim için bir kolaylıktır. Yani ilgili rivayetin farklı tariklerinin hangi kaynaklarda e, hangi e, tarikle nasıl böyle şekilde geçtiğini dair bilgilerde böylece biz e, şerf vasıtasıyla Öğrenmiş oluyoruz. Şimdi ikinci kısmına gelince burada da tabi fi beyan mezahib fi hazel bab. Şimdi bu konuyla ilgili olarak mezhep imamlarının e, açıklamalarına dair bir e, bölüm açıyor ve burada e, onlardan bahsediyor. Yani bu konuda caiz midir değil midir meselesi. Şunu unutmamak lazım. Şimdi öncelikli olarak e, hadisçilerin e, öncelikle hadisçilik kimliğiyle baktığınız zaman rivayetlerin tespiti önemli. Yani rivayetlerin hangi kaynaklardan nasıl ve ne şekilde geçtiğine dair bir bilgi öncelikle bir muhtaçız. Yani hadisçi öncelikle bunu yapar. Bunun tespitini yapar. Ama daha sonra ise işin fıkıh boyutuna geldiğimiz zaman da artık burada e, fıkıhçılık boyutu yani fıkıh görüş ortaya konulması biraz da mezhep imamlarının ya da mezheplerin ortaya koymuş olduğu prensipler ya da ilkeler çerçevesinde isterseniz şekillenecektir. Kısaca bundan da bahsedelim. Hazir ve tezehebe kavmün ila zahir hazir hadisi şimdi ifadesi ifadesinden dolayı biliyorsun meshep ifadesi görüş beyan etmek yani mezhep kelimesine hareket ettiğiniz zaman işte bir kısım e, işte bazı insanlar zehebe kavmun dedi işte bir topluluk yani ulema kısımdan olan bir topluluk ila zahire hazihi alahadis yani bu hadislerin bu hadisenin zahirine göre hüküm vermişlerdir. Ve ecazu el cem'a beyne zuhri fi yani Neseb imamlarından bir grup, neseb imamlarından bir grup hadislerin zahirinden yola çıkarak öğle ile ikindinin, akşam ile yatsı namazının seferde, seferde iki vakitten birinde cem edilmesi konusunda cevaz vermişlerdir. Demek ki bu namazdan bir grubu hadislerin zahirine bakarak öyle öyleyle ikindi akşamıyla yaz namazının ama seferde olmak kaydıyla seferde olmak kaydıyla iki vakitten birinde iki vakitten birinde e, namazın cem edileceğine dair görüş beyan etmişlerdir. Şimdi bu konuda kimler bu konuda cevaz vermişler? Ve hikale Şafiiyü ve Ahmed ve İsaak. İmam Şafii, Ahmed bin Hamel, İsaak bin Ravbi gibi alimler de bu konuda e, bu görüşü beyan etmişler. Vakali İbn Battal i̇bn Battal şöyle demiş Kâle el-cumhur Cumhur dediğine göre en musafiru yecûzilehu el-cem Beyne zuhri vel ve beyne Mağbi vel-eşai mutlaka Cumhur'un dediğine göre yani Cumhur'un görüşü şuymuş, seferi olan kişi için öğle ile ikindi, akşamla yatsıyı mutlak anlamda cem etmesi caizdir. Yani seferde olan bir insan seferde olan bir insan öğle ile ikinde akşamla yatsıyı cem eder diye Cumhur'un görüş olduğunu İbn Battal belirtiyor. Makale Şeyhuna Zeynettin, Zeynettin El-İraki de şimdi burada Şeyhuna dedi Zeynettin El-İraki ve fil meseleti siddetü akval şimdi bu konuda diyor ki bu konuda 6 görüş vardır. Şimdi İbn Battal Cumhur'un görüşünün seferi olan kişinin Öyle ile ikinci akşamla yasıyı cem edebileceğine dair cem edebileceğine dair bir görüş beyanatılarını belirtiyor. Diyor ki eee vekal şeyhuna şeyhuna Zeynuteyn Zeytun el de şöyle demiş. E, Fe'l meselati yani bu meselede sittetu akval Altı görüş vardır. Altı görüş vardır. Birincisi ahaduha Cevazül cem'i misle maqalehu İbn Battal. İbn Battal'in dediği gibi cevazın yani şey cem'in caiz olması noktasında. Yani birinci görüş İbn Battal'ın dediği gibi İbn Battal ne demişti? Cumhur'a göre seferde olan kişi öğleyle ikindiye, akşamıyla yassı cem edebilir. Birinci görüş bu. Var mı yazarlı bu konuda da e, sahabeden bir topluluktan gelen bir rivayet işte sahabeden bir grupta bunları rivayet etmişlerdir. Kimdir onlar? Ali bin Ebi Talip, minhum Ali bin Ebi Talib. Sa'd bin Abi Vakkas, Sa'id bin Ebi Zeyd, Üsam bin Zeyd, Muaz bin Cebel, Ebu Musa el-Şarî, Amer, İbni Abbas gibi sahabe topluluğu İbn Battal'in dediği gibi seferde olan kişinin öğleyle ikindi, akşamla yaz sıyır cem edebileceğine dair rivayetleri nakletmişlerdir. Başka ve biri: "Cemaatüminet tabiyyin". Şimdi yukarıda e, deniyor ki, an cemaatin özellikle an cemaatinin sahabeti, sahabeden bir grup ki onlar hangi görüşe sahipler? yani şu birinci görüşe sahip olanlar ve bu konuda nakleden kişiler daha doğrusu rivayet aktaran kişiler Ali bin Ebi Talib, eee Sa'd bin Ubakkas, Sa'id bin Zeyd, Üsam bin Zeyd, Muaz bin Cebel, Ebu Musa el-Eşari, İbni Amer, Ömer, İbn Abbas gibi sahabe topluluğu. Ve bihi kale cemaatun mint yine tabiinde bir toplulukta yine bu görüştedirler. kimmiş minhum onlardandır? Kim Atabine birraba, Tavus bin Kehsan ve Mücahid, İkrime, Cabir bin Zeyd, Rabi'a Rey ve Ebuz Ebu Muhammed bin Elmün Kedir, Safan bin Suleym gibilerde gibi tabin olanlarda bu görüşü benimsemişlerdir. Ve kale cemaatun min el eyyameti hadis e, şey e, diğer imamlardan yani tabin sahabe ve tabinin dışında olan diğer imamlardan da bu görüşler olanlar varmış. Kimmiş onlar? Süfyan Sevri, Eşrafi İyuh, Ahmet, Ahmet dedi Ahmet bin Hamber ee, İshak bin Rahüye, Ebu Sevr, İbnül Münzir, ee, Emre-i Malikilerden Eşeb, ee, Yine Hakâhu i̇bn Kudame, An-Malik, ki bu konuda e, i̇bn Kudame de e, i̇mam Malik'ten e, böyle bir görüşün olduğunu belirtmiş. Ben-Meşhur An-Malik, Halbuki diyor ben meşhur an malik. Malik'ten gelen meşhur olan görüş tahsis-ül cem'i bir ceddi seyri. Yani burada İmam Malik'ten gelen meşhur olan esasında e, İbn-i Kudame her ne kadar İmam Malik'ten e, mutlak anlamda seferde olan kişinin öyleyle kimde akşamla yasayı cem dair görüş nakletmiş olsa bile İbn-i Kudame e, aynı diyor ki ben meşhur e, gerçek olan yani imam malden gelen meşhur olan görüş yani yaygın görüş Taksiisü Cebray'ın bir bicyeti seyri. Ee, yani cem'in ne zaman e, cem'in ancak yola acele çıkılması gerektiği zaman şeklinde bir tahsis edilmesi suretiyle gerçekleşebileceğini gerçekleşebileceğine dair görüş olduğunu belirtmiş oluyor. Evet, birinci görüşe sahip olanlar bunlar sani şimdi ikinci görüşe sahip olan, yani namazın seferdeyken namazın cemedir edilmediğini dair görüşe göre nasıl kim kim demiş? Bak, şimdi şuraya kadar arkadaşlar. Şu birinci görüş, hadiha zeynettin el ediyor ya. Lafil meselesi bu konuda yani seferde namazın cemi konusunda namazın cemi konusunda altı farklı görüş vardır. Birinci görüş, mutlak anlamda seferde olan kişi öyleyle ile ikinci akşamına yatsıyı herhangi bir şekilde tahsis olmaksızın cem edebilir. Bu konuda kimler? Sahabeden olanlar isimlerini saydı, tabiinden olanlar isimlerini saydı ve bunların iki bu iki grubun dışında taba tabiin ve diğer imamlardan kimlerin görüşü varsa onları nakletmekte. Burada diyor ki Hakâhu i̇bn Kudame, i̇bn Kudame'nin İmam Malik'ten naklettiğine göre de onun da bu konuda bir görüşün olduğunu söylüyor. Yani mutlak anlamda e, caizdir diye. Ancak e, yaygın olan görüş, İmam Malik'ten gelen yaygın olan görüşe göre nedir? Namazın cemedilmesi ancak e, yola acele çıkılması gerektiği zamandır şeklinde bir tahsis e, meseleyi tahsis ettiğini dahi bir görüşü belirtmiş oluyor. Yani İmam Malik'e göre meşhur olan görüş namazın Cemmi ancak acele yola çıkılması gerektiği zamandır yani öyle iki akşamı yaz cem edebilmesi için acele yola çıkması gerektiği zamandır diye olan görüşün olduğunu belirtmiş oluyor sancu Cem ce bir es seir görüş ise namazın Cemmi ancak acele yola çıkılması gerektiği zaman mümkündür diyen gruplar bu konuda eee vezalike an bin Zeyd işte bin Zeyd'den Abdullah ibn Ömer'den ki veha Malik fil meşhur an bu. Dolayısıyla da Usame bin Zeyd ile Abdullah ibn Ömer'den gelen eee rivayetler de bu yöndedir diyor. Ki veha kavl Malik İmam Malik'in meşhur olan görüşü ondan naklettiği meşhur olan görüş de budur. Evet. Buraya kadar tamam mı? İkincisi bu. İmla cüzül cem cem caizdir. Ne zaman izacette bihi es seyir. Acele yola çıkması gerektiği zaman cem caizi görüşüne sahip olanlar bu konuda gelen rivayetler kimden gelmiş? Üsame bin Zeyd'den ve Abdullah İbni Ömer'den gelen e, rivayetlerden dolayı. Ve aynı zamanda İmam Malik'ten gelen meşhur olan görüş de budur. Üçüncü görüş ise اَنَّهُ يَجُّزِ اِذَا اِرَادَ قَطْ اَتْتَرِيقِ وَهُوَ قَوْلُ اِبْنِ حَب۪يبِ مِنَ الْمَالِكِيَةِ وَقَوْلِ اِبْنِ الْعَرَب۪ي diye devam ediyor. Yani e, Üçüncü görüş nedir? Yolla e, şimdi şeye, e, lafzı anlamına baktığımız zaman yolu e, kesmek istediği zaman. Yani bu noktada yolda mola vermek istediği zaman. İzâ erâdâ kat-ı Ve ve kavli İbni Habib minel malikiyye ve kavli İbni Arabi ve ma kavli İbni Habib ve ve kavli Şafi'yi i̇bn Habib'in görüşü de e, e, Şafii'nin e, görüşü olduğunu söylüyor. لَاَنَّا sefere نَفْسِ شَهُوا اِنَّمَا هُوَا لِقَدْ اِطْتَرِيَكُ Evet. Zaten seferin bizati kendisi nedir? Yol kat etmektir. Yol kat etmektir. Yola koyulmak anlamında. Yani e, yola koyulduğu zaman ifadesinden hareket ettiği zaman Yani yola koyulduğunda Artık sefer başlamış demektir Üçüncü görüş El kavlu râbi' Ennel cem mekruhun Dördüncü görüş Cem'in mekruh olduğu şeklindedir Ve gâle ibn arabi İnneha rivayetül <gülüyor> Mısriyyin an malik Dördüncü görüşe göre cem yani namazın cemedilmesi edilmesi hoş değildir anlamında yoksa sakın bu burada geçen mekruh kelimesini, kerik kelimesini haramdır şey ya da tenzihen mekruhtur tahrimen mekruhtur diye falan bütün e, gruplara falan ayırmayın. Bu anlamda hoş görülmez anlamında şeklinde bir görüş ki Gale İbnü'l Arabi İbnü'l Arabi demiş ki inaha rivayet'in Mısriyyin an Malik. Bu da Mısırlıların Malik'ten naklettikleri bir görüştür. Şeklinde bir beyanda bulunuyorlar. Beşinci görüşe geldiğimiz zaman El kavliyle hamis Ennehu yecuzu Cemü tekhir Yani öteremek Caizdir. La cemmet Yani önce cem değil Sonrasında cem etmek caizdir. Ki bu da kimin görüşülmüş Ve ve ihtiyaru ibni hazm bu da İbn Hazm'ın görüşüymüş. 3. 3. görüşümü diyorsunuz. 3. Ennahu yecuzu iza Yola çıkmak istediği zaman. Artık yola koyulduğu zaman yola koyulduğu zaman artık bu caizdir. Şimdi yukarıdakiyle inname iza cidd bihi es-seyr ifadesiyle Acele yola çıkması gerektiği zaman var. İkinci görüş. Üçüncü görüş ise yola çıkmak, artık yola çıktığı zaman, yola koyulduğu zaman bu anlama geliyor. Tabii e, deniliyor ki zaten seferin kendisi zaten yola koyulmak demektir. Diyerek de bu görüşe e, farklı bir açıdan bak bakanlarda olmuş. Dördüncü görüş ise Cemil Mekruh olduğunu söylemişler. Bu da İmam Malik'in, işte Mısırlılar İmam Malik'in naklet görüşe göre olan bir e, rivayet. Beşinci görüş ise e, Cem-i Tehir'in caiz Cem-i Takdim'in caiz olmadığı görüşündedir. Ki vehu ihtiyaru hazm. Yani mesela ikindi namazının e, mesela ikindi namazını öğle namazının vaktinde değil de öğle namazının vaktini işte, öğle, öğle namazını ikindi namazının vaktinde kılmaktır. Ve altıncı görüş ise enne hula yecuz mutlakan. Allah mesaleler ﷻ dedi namhul. Arkadaşlar bakınız diyorum ve Ali İbnul Arabi, inna rıvayetul Mısıriyyin an Malik. İbnul Arabi'nin bu görüşün İmam Malik'ten ama Mısırların İmam Malik'ten nakletleri görüşe göre olduğunu belirtmiş oluyor. Evet Altıncı görüş ise yukarıda altı görüş var demişti, e, demiştik. demiştikanne öyle yacuzu mutlaka sebebi sefer yani sefer nedeniyle sefer gerekçesinden dolayı mutlak anlamda caiz değildir oyunlama yacuzu bir arate ve müzelfete ancak Arafa arafede ve müzefede müzelfei arafatı arafatta ve müzefede caizdir ki ve kaül Hasen Hasen dediği burada geçen Hasen ifadesi ve i̇bn Sirin İbrahim en-Nekahi ve Esvet ve Hanife ve Eshabihi ve Rivayet-i i̇bn Kasım an-Malik aynı şekilde e, i̇bn Kasım'ın İmam Malik'ten olan e, geldi, e, İmam Malik'ten nakledilen rivayetinde de bu görüşte olduğuna dair yani bu durumda İmam Malik'ten üç farklı görüş nakledilmiş. Bu başka ifadeyle üç farklı rivayet nakledilmiş. واختاره في في التلف في التنويح وذهب ابو حنيفه ve ashabuhu ila men' an cemi fi ghayr hazinil Burada Ebu Hanife ve arkadaşlarının yani İmam Muhammed, Ebu Yusuf'un e, ve diğer arkadaşlarının, daha doğrusu öğrencilerinin aynı zamanda ilâ men'in cem'i cem'in fi gayri hazeynil mekâne'in, yani Arafat ve müzellifenin dışında cem'in caiz olmadığı görüşünde olduklarını belirtiyor. ki vehve kavlu ibni mes'ud ve Sa'd bin ebi Vakkas, yani bu görüşün, bu görüşün dayanak noktasının ee, Abdullah bin Mesud'un görüş olduğunu ve Sahat bin bir Vakkas'ın görüş olduğunu belirtmiş oluyor. Fi mazekerahu İbn Şattat fi kitabih Delailul Ahkam. İbn Şattat Delailul Ahkam isimli eserinde zikrettiği gibi Abdullah bin Mesud ve Sahat bin bir Vakkas e, bu görüşte olduklarını belirtmiş. Yine bir başka rivayete göre. Tabi burada rivayetler gördüğünüz gibi muhtelif. Ebni Ömer fi rivayeti Ebi Davud Ebni Sirin Yine Abdullah İbni Ömer'den gelen bir rivayette de. İşte Ebu Davud İbni Sirin, Cabi Bin Zeyd, Mekul, Amr Bin Dinar, Essevri, Esvet ve Ashab-ı es Hul e, Hakeza yine burada bu e, görüşe sahip olanlar. Ömer bin Abdülaziz, Salim, Leis bin Sa'd, ve kâle ibn-i Şebâ fi fî musannefîhî, hâdder senâ veki, artık bundan sonrası şey, yani o konuya ilgilen bir rivayet var. hâdder senâ Ebu Hilâl, hânzâre es-sedûsî, annebî Musa, ennehu kâle, el-cem'e beynes salâeteynî, min gayr-i ozîn, min el-kebâir. burada, Ebu Musa El gelen bir rivayete göre Ebu Musa Eşari'den gelen bu rivayet olduğuna göre bu haber merfu haber değil. Mevkuf olarak. Ne demiş? El Cem Beyni Salateyni Min Gayri olarak iki namazın ce, e, cem edilmesi dedi Münel Kebair yani e, büyük günahlardandır diye ondan gelen bir rivayet var. Fale Sahibu Telviyah Memnun kavl İmam Nevevi'nin e, sözünü burada aktarıyor. İne Ebu Yusuf ve Muhammed Ebu Yusuf ve Muhammed dedi, e, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin öğrencileri halefe şeyh Ne yapmışlar? İmam Ebu Yusuf'la e, İmam Muhammed muhalefet etmişler kim? şeyh yani Ebu Hanife'ye muhalefet etmişler. belirtiyor. Demetmiş ve öncüllerime Caveri Şafii ve Ahmed yani onların da bu konudaki görüşü kim e, kimin görüşü gibidir İmam Şafii ve Ahmed bin Muhammed'in görüşü gibidir diye İmam Nevevi böyle bir ifadeyle bulunmuş. Hmm. Fakat reddethu aleyhi sahibi el-Gaye fi Şehu'l-Hidaye eee el-Gaye fi Şehu'l-Hidaye'nin sahibi müellifi de bu görüşü ne yapmış kabul etmemiş reddetmiş nasıl bi anne haza la asla la anhuma yani bu konuda her ikisinden de bu konuda gelen bir görüşün doğru olmadığını aslı olmadığını da belirterek imam nevevi'nin nakletmiş olduğu imam Ebu Yusuf'un ve imam Muhammed'in görüşlerinin esasında e, tıpkı Şafii ve Ahmet bin Hammed'de de olduğu gibi diş şeklindeki iddiasına el gaye Fi şey rivayeti isimli eserin müellifi reddediyor, kabul etmiyor ve herkesinden gelen böyle bir rivayetin aslının bilginin aslının olmadığını belirtmiş olmuş, belirtmiş oluyor. Evet. Şimdi buraya kadar aynı Buraya kadar aynı. Namazın cemi konusunda gelen e, rivayetlerin kimlerden geldiğine dair bir e, beyanda bulundu. Bu bilgiyi verdi. Daha sonra e, bu konuyla ilgili gelen fıkhi görüşlerin, e, imamların görüşlerini, sahabenin görüşlerini, tabinin görüşlerini ve diğer imamların görüşlerini nakletti. Ve nihayetinde de e, bu konudaki farklı ifade ya da beyanlar arasında uzlaştırmada bulundu. Ya da bu konudaki bazı çekincelerini dile getirdi. Nihayetinde de e, bu konuyla ilgili kendi görüşünü e, sunmaya geldi. bu ifadesiyle de ben derim ki diyor, el emru kema gâlehu yani bana göre onun dediği gibidir. Kimin dediği gibi, sahibul gaye fi şeyh dediği gibi. Ki vas bir hali immetiniz selase ashabuna dedi bizim mezhep imamlarımız yani ve e, meselim imamlarının takip eden insanlar aleme bir hali immetine selase yani bizim üç imamımız yani imamımızın Ebu Hanife, İmam Muhammed ve Ebu Yusuf'un bilgilerini ve o konuya ilgili düşüncelerini elbette daha iyi bilirler, daha iyi bilir. Ve sadele yine bizim ashabımız dedi, bizim imamlarımız delil gösterdi. Neyi? Bima'ravahu el-Bukhari ve Müslim, İmam Bukhari ve İmam Müslim'in nakletmiş oldukları, rivayet ettikleri bir hadisi delil göstermişler. An-Abdillah bin Mesud radıyallahu teala anhu kâle, Mâ râ'ytu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sallâhâ salâten li gayri vaktiha illa bi cem'in. فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبُ وَالْإِشَاءِ بِجَمْ Şimdi bu konuda gelen e, rivayette Abdullah bin mesuddan gelen rivayette şöyle bir beyan var. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i e, vaktinin dışında hiçbir zaman namaz kılarken görmedim. Ancak cam hariç. Peki, fe innehu cema'a beynel mağribi vel O, akşam ile yasıyı cem ederdi. Nasıl? Bir cemiyin? Ve salat salâtes subhî fil gâdi ve sabah namazını da kâple vaktiha yani vaktinden önce vaktinden önce de sabah namazında kılardı. Ve bimâ revâhu müslim an-nebi en sallallahu aleyhi ve sellem kâl, fil nevmü وائمما تفرد كل غزته ايؤخر الصلاه حتى يدخل وقت صلاه صلاه اخرى dolayısıyla burada da e, bu katadiden gelen bir rivayeti bu katadiden gelen bir rivayeti burada ne yapmış oluyor e, naklederek ashabımızın dediği mesebe imamlarının bu konuda delil gösterdikleri diğer rivayet olmuş oluyor. Evet şimdi burada Bundan sonraki kısmı e, siz e, devam ettireceksiniz. Daha sonra bir başka rivayete geçiyoruz zaten. Yecmahü beynas salatemiz zuhri ve al asri ala zahri seyrin şeklinde devam ediyor. Bundan sonraki kısmı da artık tamamen size aittir. Evet şimdi 10 dakika bir ara verelim. Daha sonra dördüncü ders şeyden devam ederiz. Evet şimdi 10 dakika bir ara verelim. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle.